Sabahlar, sabahlar, Modern Sabahlar Başlıyor, başlıyor. Radyo Tümurası Modern Sabahlar devam ediyor Hepinize günaydın bir kez daha sevgili sana severler Macera dolu bir sabah her anlamda Çünkü oradan oraya kuşturuyoruz bu sabah itibariyle Numaratajdaydı Oktay ben de sabah şeye gittim o şey, e SSK gitti. prim ödemeleri falan <gülüyor> Güzel bu <gülüyor> iyi buldum ben çünkü o şey gelmemişti aklıma. O prim ödemelerini yapmayınca çünkü sıkıntı oluyor. Ee, o sıkıntı olmasın diye Ege sabahın erken saatlerinde çünkü çok kalabalık oluyor SSK'nın önü. SSK'yı da bir kez daha anmış olalım buradan. Ee, çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz bakalım hayatımızda neler oluyor, bizim hayatımızda neler oluyor bunu gayet herkes iyi biliyor. Peki dünyada neler oluyor isterseniz ona bir göz atalım, göz atalım. Ee, ne dersin Ege? Sen de bir şeyler söylemek ister misin bu konuyla ilgili olarak? Valla tabii ki söylemek isterim. Neler neler aklıma geliyor. Neler neler. kendim tutuyorum. Yani söylediklerim kadar söylemediklerin de var. Bir o kadarını da söylemiyorum. Öyle düşün yani. Ya, peki. O zaman isterseniz hemen bir Alman tasarımcıyla e, gündemimize bakalım. E, bugüne kadar özlemle beklediğimiz... E, ...nihayet gerçekleşti Alman tasarımcı e, Iris... Şifarştayn... E, yapacağını yaptı Yapacağını mı? yaptı. E, bugüne kadar hakikaten kadın ayakkabıları konusunda çeşit çeşidini gördük. Babetinden, apa, e, şey, ne top, platform topuna. Platform topuna. Affedersin. Küt burun ayakkabı gördük ya kadınların ayağında. Sivri burun ayakkabılar gördük. Onun dışında neler gördük? Ay ayakkabıları gördük. Efendime söyleyeyim marka veremiyorum burada çirkin hani düz, düz taban. Evet. ...yapan o ayakkabılardan gördük. Altı kırmızı ayakkabılardan gördük. Onlar ayrı, veremiyoruz. marka veremiyoruz ama altı kırmızı... ...ne kadar güzel bir ayakkabı, ne kadar da pahalı bir ayakkabı. Alman tasarımcı... Altı kırmızı şey ayakkabılar mı? hiç görmedim de. Nasıl insanların yani İnsanların ayağında gördüm de. Gittiğin Şöyle yerlerde göremez. Var. Şimdi şimdi marka verdirtme bana da gittiğin dükkanlarla <gülüyor> o, o markanın ne alakası var? Ay milletin ayağında gördüğümde de... ...hanımefendi bir ayağınızı kucağıma koyun da bir inceleyeyim diyemediğimde. Onun böyle üstü nasıl? Bir tek altını biliyoruz. O üstünde bir espri var mı? Üstünde de espri yani işte. Hakiki, hakiki deri mi? Hakiki delik olabilir. Böyle böyle kıvırınca burnu topuna bu, değiyor. Burnu topuna değiyor. Kalite, kalite, kalite göstergesi. Gösterelim yani, tam tamam. Hakiki deri kullanıldığı için ayakta boyama yapar. <gülüyor> mesela o kadın cihazların ayaklarının altına i̇şte baksan. Kıp kırmızı, kan kırmızısı gerçekten e, hoş güzellikler bunlar. Topuklu ayakkabının şöyle bir avantajı var mı? Su Boyu, almama gibi. Su almama derken? Yani yüksek ya. En azından topuk Oğlum kısmı... topuğu yüksek. Topuktan su almazsın. Oradan almıyorsun değil mi? Oradan almıyorsun Ucundan ya. da azıcık almak. Ucundan gibi. azıcık Bence Karda, buzda en güzel ayakkabı topuklu. Ve e, taban alanı dikkat ettiysen çok e, düşük olduğu için yani küçük bir alan olduğu için basınç otomatikman daha artıyor ve kaymayı... Kaymayı adı... da engeller gibi tabii, geliyor bana. tabii, tabii. Tamam çok güzel oldu o zaman. Çok güzel. Yani topuklu ayakkabı giymek için benim için mantıklı bir sebep bu. Ben ama modelde çok rahatsızdım. Model bulamıyorum kendime uygun ve en nihayetinde buldum. E, at ayağı şeklinde e, modellerini üretmeye başladı. E, ve gerçek... At ayağı şeklinde. At mı o? Keçi ayağı. Onu at, o zaman at, at, keçi at ayağı. ayağı da yaparlar. Ke, i̇stersen keçi ayağı yaparlar. Şimdi dinleyicilerimiz Toynak. anlatalım. Topuk kısmında hiçbir espri yok ama. E, ayağın yani şey, yere basan sivri topuk kısmı bildiğimiz topuklu ayakkabı Bildiğimiz gibi. topuklu ayakkabı. Ama ayağın topuk kısmı bu atın toynağında hafif bir çıkıntı olur ya. Öyle işte. deniyor ona. Atın bileği mi? Atın zarif bileklerinde yine evet, almak. işte toynağın arkasında bir çıkıntı vardır ya. Tırnak. Tırnak mı? O tırnak kısmına doğru işte hani şöyle hafif bir kavis alır evet, ya. Orası, oranın uzandığını düşün. Orası topuk oluyor. Orası topuk insan İnsan ol topu oluyor. Ucu bildiğin toynak. Toynak. Ya onun toynaklı yapsalar da keçi ayağı gibi. Yapar. İşte spor modellerinde keçi ayağı yapıyor. Ben keçi ayağı yaparsa ben ondan giyerim. Ve inanır mısın? Ve misin? de hafif dizlerimi kırarak dolaşırım. Benim belden aşağım keçilerim. Bir de flüt boynuma. Bitti gitti işte. Orada şeyde da var ya bir tane dönerci. Ha, onun, başı, onun başında bire bir tane duran robot adam var. Ha. Onun yerine bazen de ben dururum düdükle. Valla günde 100-200 lira paraya para demezsin Ege. İyi para. Bu devirde iyi para. Kim kazanıyor? Ee, kim kim veriyor bu kadar para? E, adamcağız, e, yani adamcağız demeyelim, tasarımcı e, şifar, e, Şifarştayn e, şöyle yapmış. Ölü hayvanları almış, ölü hayvanın içini boşaltıp ayakkabıya dönüştürmüş. Ben bundan bir şey yaparım ki Demiş. mantığıyla hareket ediyor. Çünkü atılıyor biliyorsun onlar. Ya ee, bu dünyada zaten bütün güzellikleri ben bundan bir şey yaparım ki diyen adamlar sağladı. Yani herkesin bir kenara attığı şeyleri... Biraz örneklendirebilir misin şifar tayin dışında? Şifar şitayın dışında? Mesela robot. Mesela robot değil mi? Milletin attığı teneke kutuları ben bundan bir şey yaparım, şey yaparım ki dedi içine parçalar yerleştirdi. Ve çok güzel bir robot haline döndürdü. Ondan dönderdi. sonra mesela uçak. Uçak mesela ne yaptık, Milletin attığı E varillerden eski varillerden. Veya mı? kanatları mesela insanlar. İnsanlar uçamaz ki diyerek kanatları atıyorlar. atıyorlardı. Onu varillerle birleştirdi. Şey oldu. En güzel uçakhane gidiyor. Mesela başka ne olabilir? Helikopter mesela. helikopter nasıl yaptılar Milletin onları? Attığı pervaneleri. Pervaneleri bir araya getirdiler <gülüyor> çok onları. Çok mutaktı. Evet çok güzel gelişmeler oldu. Fiyatı 11 bin liraya kadar çıkıyor. Yalnız birazcık şey. At ben gerçek atılırım alırım o fiyata. Yani yarış çatı olmaz ama. Gene ayağını yerden kesiyor. Belki Süt, yarış atı alırsın. Beygirin. Yok sütçü bey giridil 11 bin liraya da yarış atı alırsın yani. Alırsın. Çok Küçük, iyi bir yarış atı. Küçükten alırsın, edir. sen eğitirsin onu. Tamam işte. Yani nasıl Hem de dört tane ay 2 tane değil. Tabii canım, dördünü birden. Ee, çok da güzel olur valla. iki çift ayakkabı ne olmuş olur? Hazır garanti. Ama bu gerçek atın ayağından Gerçek mı? atın ayağından. Yani tabii ki ölmüş bir gerçek atın ayağından. Yoksa Kanka ayakları için atları alamıyoruz. Tekerlek takmış bir takım atlar bana üzgün üzgün bakmayacak ben yanlarında. Ee, yok yok öyle bir şey yok. Ee, 11 bin liraya kadar çıkıyor ama bu dağdan Sahtesini yapsın bunu? Sahtesi aynı havayı vermiyor geçen. Mesela doğru. o altı kırmızı ayakkabıların da sahtesini yapıyorlar. Yapıyorlar. Ne doğru. aynı kırmızı oluyor ne aynı hava oluyor. Yani o aynı havayı vermek için birazcık paraya kıyacaksın. inşallah. Tüken iş yapmaya başlayınca hepimiz birer çiftimizi çekeriz. Hepimiz toynaklarımız şey. Onu peki ara sıra nallamak lazım mı? Nallamak derken? Yani şimdi at tırnağı biliyorsun asfaltta falan şey. Sıkıntı doğrusu... yaratıyor doğru asfaltta. Korumak için. Asfalt için mi? Her yeri. Her yeri nall... için. Tabii, tabii her yeri yer için. Çünkü batık olur. Asfalt olmadan da dünyada binicilik olduğuna göre ve nalbantlık olduğuna göre. Çok özür dilerim. Peki vahşi atlar nallanıyorlar mı? Yoksa doğuştan mı nalbantılar? Bence ara ara onlar suya iner gibi nalbanta iniyorlar. Yani biz gene vahşi olalım ama nalımızı taktıralım nalımızı diyorlar, bir şekilde gidiyorlar. Takalım. Yani e, 11 bin liraya kadar çıkıyor ama adamcağız başka şeylerden de yapmış. Mesela ölü hayvanları atmamıza gerek yok demiş. Onlardan bir şey yaparız. Onun içini boşaltırım ben bir şey doldururum ki. Ölü güvercin ve yılanları da kullanarak. Ne kadar güzel. Mesela yılan derisi ayakkabı diyorlar. Nereden yapıyorlar? Veya mesela timsah derisi ayakkabı. Ölü timsahtan yapılıyor. Veya çok özür dilerim. Kuzu derisi falan diyorlar. yani Ölü kuzudan yapılıyor. Ölü da. kuzudan yapılıyor. Yani bunlar, ben bundan bir şey yaparım ki dersiniz istedikten sonra her türlü ölüden bir şeyler yapma şansına sahipsiniz. Ee, maksat onu değerlendirmek olsun tekrar bir geri dönüşüm bir ekonomiye kazanç. Evet önemli kısmı da bu. Evet devam edelim isterseniz bakalım dünyamızda neler oluyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin ilk eşek sütü üretme çiftliği şeye girmişti. Şimdi at sütünden kımız yapılıyor. At sütünden kımız yapılıyor. Eşek sütünden ne yapılıyor diyorsun. Kesin bir faydası vardır eşek Kesin. Valla çok faydalı olduğunu ben biliyorum. Ee, bilenler de biliyor da haberin bulmaya çalışıyorum ben tekrar. Şurada eşek sütü fabrikası, eşek sütü Ekonomi sayfasında mıydı? Neredeydi? Sence eşek sütü fabrikası hangi e, sayfada olabilir? Ee, ekonomide olur. Ekonomide olur değil mi? Bakıyorum. Ekonomi sayfası, ekonomi, ekonomi dedik. Karadeniz. Ondan sonra evet ilk eşek, hakikaten Ege'cim ilk e, eşek sütü <gülüyor> üretim çiftliğinin haberi ekonomi sayfasında. 40'lar Eylül'de öğretim üyesi girişimci eşek çiftliği e, kuracak. Yarım tu yatırım tutarı 4 milyon lirayı bulacak. Bir sürü eşek. Bildiğin değil? eşek. Tabii. Avrupa'da litresi 35 eurodan gidiyor. Düşün. Litresi 35 lira. Ama ilaç için mi kullanılıyor bu? Yoksa sabah eşek sütü, keçi sütü kullanır gibi. Ee, bakalım ne eşek sütü? Anne sütüne en yakın içeriye sahip olan sütü. Çok özür dilerim. Annelerimize de hani laf sokmuş gibi olacak ama, ama. Yani ben dünyada hiçbir anne düşünemiyorum ki çocuğu Sütüm yetersiz olduğu için çocuğuma eşek sütü. Ve Sonra bu durumda babaların da o sıpa rahatlıkla. Sıpa diye seversin çocuğu. Yani babaların da rahatlıkla e, o küfrü etme. Çünkü genelde babalar eder. Tabii doğru şaka Mesela tabii de onda daha da daha da şey olarak. Mesela o çocuğun ve tam anlamıyla oluyor. Daha doğrusu bir çocuğun ya yani bugüne kadar ee, eşeğin oğlu olduğu bir hakaretti. Evet. Şimdi eşek süt annesi mi oluyor? Evet. Yani hamini denmiyor. Yani çocuk belli bir yaşa geldiğinde bir başka eşekle süt kardeş mi oldu? Bu durumda evet, bu durumda evet, gerçekten öyle. 180 eşek var şu anda çiftlikte, daha da alacağız, daha çok eşek alacağız, daha çok süt üreteceğiz, onları içeceğiz. Eşeğe boğacağız demişler. Eşek yılda 9 ay süt veriyor, 3 ay yatış. Yeter. Ee, ondan sonra Türkiye'deki eşek ırklarının ne kadar süt vereceği bir yıl sonra belli olacak. Öyle bir reklam falan diye duydum, onu devam ediyorum. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler 9.25 oldu saatimiz. Ve numarataştan aldığımız enteresan haberle devam ediyoruz. Sizle paylaşmamıza ee, gerek yok. Evet, efendim. E, o zaman sizi son Japon harikasına doğru yolculuğa çıkaralım. Son Buyurun. Japon harikası bugüne kadar oralarımızı buralarımızı estetikleri yok botoksları gerdirmeleri askıya almaları falanları filanları yaptık. Ama Japonlar diyorlar ki biz bunu yapmasak başka türlü yapabilir miyiz? Elbette ki yapabiliriz. Çünkü biliyorsunuz ki demokrasilerde çare tükenmez. Japonya demokratik cumhuriyeti de e, biliyorsunuz. Çare üretmek için yaratılır. Şey. evet Şimdi aslında o yani kırışıklıklarla falan mücadelenin en güzel yolu hı hı. kırışıklıkların çirkin bir şey olmadığını kabullenmek. Kabullenmek ve onunla yaşamasını yani. öğrenmek diyor. Ama Japonlar diyor ki hayır. Hayır. Hayır. hayır. Çünkü bu konuda çok genç harekerler yapıldı. Çok vakalar yaşadı Japon. Doğru. Genç Aa, yaşında harekeri yapan var. Saçında beyaz tel bulup ana nerede benim babamın samur akılıyız diye giden çocuklar var. Çok güzel teşekkür ediyorum. Bunun üzerine bir firma mesela burnumuzun deliklerini beğenmiyoruz. Ne yapıyoruz? Burun deliklerimize bir şey sokuyoruz. Yani onların ürettiği pamuk. şeyi sokuyoruz. Yok böyle pamuk gibi bir şey değil de. Yani akşam yatarken oramıza buramıza neremize şekil vereceksek oramıza bir şeylerimizi sokuyoruz. Öyle şekil veriyoruz. veya mesela, Nasıl şekil veriyoruz? Burun delikleriniz mesela küçükse oraya gece bir şey tıkarız zaman içinde büyür anlarım da. Evet öyle Küçükse, küçükse yandan yani baskın. Büyükse. E, büyükse de daha küçük bir şey yapıyoruz. Yandan Altçıpan baskılı. Alt çıpan tipi mi? Alt çıpanla oraya güzel bir şekilde ustamıza yaptırıyoruz. Veya mesela gözaltı torbalarımız var. Ulan biz bunları ne yapacağız? Torba torba mı gezeceğiz genç yaşımızda diye. Onun üstüne mesela torbaları baskılıyor ve onlara titreşim vermek suretiyle Çok yok güzel. edileceğine inanıyor. Veya dudaklarımız ince ne yapıyoruz? Böyle onu emip kalınlaştıracak bir aparat takıyoruz. Bardağı böyle. Bardağı ağzımıza dayıp. İçindeki yapalım. havayı vakumladınız. ona benzer bir hikaye ve bu ürünler 100 liraya kadar e, alıcılarını bekliyor. Ucuzmuş da ucuz, estetikten. Ucuz tabii canım estetikten Ama ucuz. Ama yamuk yumuk yapabilir onu bilin mi demişler. Garanti yani. veremiyoruz demişler. Garanti veremiyoruz maalesef. Ee, titreşimlerle torbalar ortadan kalkıyor. Dudaklarımızı daha şişkin yapabiliyoruz. Burnumuzu şekillendirebiliyoruz. Şu anda ilk etapta bunlar. Ama yarın öbür gün başka ihtiyaçlarımız olur. Başka bölgelerimizi şekillendirmek isteriz. O bölgeleriniz için de inanınız aynı güzellikte ee, bakınız demişler bizim Türk Standartları Enstitüsü işte bu kalite belgeleri falan filan hepsini çıkarmış. Zaten reklamlarında da Yaşar Alptekin oynayacak. Ee, <gülüyor> o o zaman tamam ya. Yani ben zaten Yaşar Alptekin bana bugüne kadar hep güven, güven verdi bana da yani şöyle bir bakıyorum da yani gözü kapalı giderim nasıl insanların aklına Yaşar Altıken geliyor firmaları yani, mı diyelim Anadolu'da da e, güzel şey yapmış, bal üreticiliği yapmış bir adam. Evet. Diyorlar ki artık işleri büyüt falan. Ne yapacağım ya? İşte biz satıyoruz falan. Artık değil, sen son tüketiciye satacaksın, markalaşacaksın falan. Bir Fela. isim, İyi. bir isim gerekiyor İyi. bize. Ne yapacağız? Reklam yapacağız falan. telleri yaptın, kavanozları falan. Güzel bir isim insanların gördüğü anda hemen bizim balımızı almasını sağlayacak bir isim. Ve... Bana Yaşar Alptekin'i bulun diye masaya yumruk mu vuruyorsun? Yani son kerte vuruyoruz abi yapacak bir şey yok. Çünkü Yaşar Alptekin bugün... Yoksa bir, bir takım isimler. Gülben Ergen olsun. Yoksa daha sayar güzel olur. İbo, İbo toparladı mı İbo olsun falan filan deniyor. En son bir uzun bir sohbet sonucunda çeşitli isimlerden sonra... <gülüyor> e, Yaşar Alptekin peki... Yaşar Alptekin olur dediği... Neden olmasın? Mu? Neden olmasın? Yaşar Alptekin şöyle bakıyorum geçmişine yasak Dans lambada... Doğru. E... Pardon balını reçelini yemeyen adam Lanma nasıl da yapabilir mi? yapamaz yani çünkü yani Yaşar Alptekin bir ekol bir sembol Tabii bir ]ce. metafor bir bir şey yani bir ayrı bir kavram yani paralel evren gibi bir şey adam yani bir e, hayatımızda kaos, bir... değişmeyen şeylerden bir tanesi bal da öyle soframızın değişmeyen tadı Yaşar Alptekin de değişmeyen Bak şey, şu anda biz şu anda firmamızın görüşmesini yaptık ve şu anda dikkat etsem biz bile ikna olduk. Ben ikna yarın olayım. öbür gün neden Yaşar Alptekin'i şeyde oynatmayalım diye düşünüyorum. Gaga Manjero'nun reklamlarında. Manjero reklamlarında neden hmm, oynatmak? Gaga Manjero'da keyifli hmm. saatler geçiriyorum. Hmm. Evet e, isterseniz bu kadar neşe yeter biraz da Neriman teyzenin e, geçelim. dramına geçelim. Neriman teyzemiz Rize'de portakallık mahallesinde oturuyor. Üç çocuk ve üç torun sahibi. Demek ki çocuk başına bir torun gibi korkunç rakamlarla e, bahsedebiliriz. 2010 yılında bir sıkıntılar oldu akrabalarıyla. O da sinirle falan gidip onların arazisindeki mahsullere zarar verdi. Sen misin zarar veren Ne yaptı? Çapayla mı vurmuş? nasıl ya? Çapayla vur çapayı çapacı. Ee, Mesela mahsule zarar vermenin çeşitli yolları var. Ya kendisi şey demiş. Benim tarlama giden patika yoldaki kabakları parçaladım demiş. yani ha, Yolumu açtım. Yolumu açtım demiş. Ama ne demişler yok öyle olmaz. Bakmışlar ne ceza verebiliriz ne ceza verebiliriz. Ee, bunu, düğünlere gitmeyi çok sevdiği için kendisine düğünlere ve nişanlara gitmeme cezası ile cezalandırıldı. 6,5 ay. tabii Tam ee, da düğün sezonu yaklaşıyor. Şimdi bak şu anda ceza onandıysa nedir? Ee, yani... Eylül'e kadar cezalı. Cezalı. E zaten düğün sezonu dediğin Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Sus, yani yani bütün teyzemiz. Ağır bir ceza. Ağır da. ceza. E, zaten teyzemiz de şöyle demiş. Ceza haksızdır ama mecburen uyacağım. Bir yakınımın düğünü vardı ama gidemedim. <gülüyor> Gerçi evet. şimdi düğün kaç düğünden e, sıyrıldı bilmiyoruz ama. Orada demişler zaten Neriman Teyze. Çeyrekten... Her gün de bir çeyrek desen, on tane desen, on çeyrek. İyi, iyi, iyi para, iyi, i̇yi para. para. Bugün iyi kim para. kime veriyor? Kim kime veriyor? Yani gelemiyorum deme şansı da var düğüne. Çok istiyorum ama gelemiyorum. Sonra ev ziyaretine gittiğinde takım o kadarlar. Ev ziyaretine yani gitmek düğünün, serbest. Düğün olmadıktan sonra ben takı takamam ki der. Yani işte o neşeyi o kadıncağızın bir zevki vardı düğünlere gitmek. Onu da elinden aldılar. Ödenmezlere girmiş yani. Evet. <gülüyor> evet. Bir anda. Sevgili dinleyiciler ödenmezler konusunu ayrı bir programımızda işleyeceğimizin garantisini veriyorum. Evet. Ee, bayıltan Öpücük adlı haberimizle isterseniz devam edelim. Evet. Dikkat ederseniz bugün ne kadar FASA FISO varsa hepsi bizde toplandı. Şimdi bir firmanın düzenlediği elmas ödüllü öpüşme yarışması ilginç görüntülere sahne oldu. Ne kadar ilginç olabilir? Öpüşen bir takım insanlardan İnsanlar, özel. Ne kadar güzel. Ee, kazanmak için kesintisiz. Dikkat ediniz. Hepimiz öpüşüyoruz ama kesintisiz öpüşmüyoruz. Ee, bir ara veriyoruz, yiyoruz, imağımızı yiyoruz, tekrar yemeğimiz öpüşüyoruz. Yemeğimizi yiyoruz, bir kalemizi Çay, çigara içiyoruz, tekrar öpüşüyoruz. öpüşüyoruz. Ağzımızı bir çalkalıyoruz evet. aradan. Bir yıkıyoruz, ağzımızı Gözümüzü, yıkıyoruz. gözümüze Gözümüzü yüzümüze sutluyoruz, Gidiyorum bir güzel... yapıyoruz. <gülüyor> Gidiyoruz, bir duşumuzu alıyoruz, geliyoruz, bir öpüşüyoruz. Gene öpüşüyoruz. Evet, öpüşüyoruz ama dikkat ederseniz bunlar kesintisiz öpücük değil. Ee, kesintili öpücükler. Kesintisiz öpüşme şöyle oluyor. Ee, yumuluyorlar. Yumuluyorlar birbirlerine çiftler. Yarışmacılar diyelim yarışmacılar Orada de. bir aşktan, bir sevgi bağından sevgi. bahsedemeyiz. Orada hırsla. Elmas hırsı dediğimiz Belki adam diyor ki şey ne derler. Bana güzel öpüşecek birini bulun. Kadın da öyle hiç yani aradığı adamı değil uzun süre e, dayanıklı bir adam buluyor. Evet. evet. Yani biraz tipi de müsaitse de mutlaka Neden olmasın? Ekstrası olur. 50 çiftin katıldığı yarışma 2 saat 43 dakika boyunca öpüşen çiftle e, şahlandı. Azmış bir de ya. Bazıları da bayıldı. Öpüşmekten bayılanlar oldu. Yani azmış. Ne? Ne deneyim, cifre, cifre, cifre, sen ne sür. tip bir şey düşünüyorsun? günlerce sürsün falan, 3 falan milyon kişi 2,5 saatlik şeyle haber olmak nedir yani? 2,5 ayakta mı öpüştüler bunlar? Biz mesela bazen tenefüs arası veriyoruz ya o tenefüs evet. arasında biz de bir deneyelim istersen. Bakalım gerçekten 2 saat 43 yani, dakika. <gülüyor> en eğlenceli şey değil ama bu zaten bir yarışmaya döndükten sonra oturursun böyle çok ama güzel. Bunu şey bir şey, açı ayarlarsın. Ondan sonra Radya öpüşmelerini ne, ne yapıyorlar yani? Öyle öpüşüyorlar ya, ne yapsınlar ya? Bu arada yani şu, şu örnekten aklında kalsın mesela 30 saniye hayatımızda nedir? Çok önemli bir süre gibi gözükmese de basketbolda çok uzun bir süre. Uzun bir süredir Peki. Aynı mantikleyle, aynı mantikleyle. 2 saat 43 dakikada da öpüşmede. Yine öpüşmedi. basketbolda çok uzun bir süre. Bayağı bakıyorum. iki maç çıkar yani biraz kastırsak. 2 maç çıkartırız. Bazıları bayıldı. E, tabii çünkü kan şekeri tansiyonu düşer. Tansiyonu, tansiyonu, tansiyonu, tansiyonu düşer Tansiyonu düşer. Belki de heyecanlandı. Yani şimdi orada sıfır yarışma için birisi öpüşmeye başladı. Hı -hı. O 2,5-1 saat içinde... Belki bir elektrikten mi oldu? Yani öpüşerek Ki, başlayan bir ilişkide aralarında gerçekten duygusal bir şey olur. O elektrik 2 saat 43 dakikada boşa akan elektrik ne olur? Kıvılcım hafızlanan Allah neler oluyor? Başkasına yani? da patlar. Yangın yanar. Resmen bütün ortalığı alevler sarar. Yine bayılmayla kurtardıklarına doğa siner diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> diyorum bir de. Bir de <gülüyor> diyerek boğazımızı güzel temizliyoruz. Tabii Çin'de bu da olaylar oluyor. Normal, normal kalabalık çünkü o aramızda bir takım değişik adamların olması normal. Normal. Çünkü o kadar adam da illa ki birileri çıkacaktır diye düşünüyoruz. Evet. Geçmiş şöyle... olsun diyoruz o zaman öpüşen çiftleri bir kez daha. Evet. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Büyük Badire atlattılar diyoruz. İstersen fırsat bu fırsat şarkılarla, türkülerle coşalım. Evet. Neden? Fırsat bu fırsat sevgili dinleyiciler. Ee, isterseniz öyle yapalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Şimdi biraz da fasafis haberler buyursunlar efendim. Banderası soydular, banderası soydular. <gülüyor> Çok özür dilerim. Bir acı bu bir nasıl ki Portekizlerin biliyorsun şarkıları vardır. Nedeni onlara fagomo desinler fago desinler fago fago fago tipi bir şey hani böyle şeydir ya insanın yüreğine dokunur. Ha, şeyde vardı bir tane bir kadın söylüyordu. Ha. Neydi o Almodovar'ın filminde. Ha. Hakikaten fago. böyle yalık yanık ses Yanık yanık. İşte orada Ciğer dağlayan tarzında. Ciğer dağlayan Banderas'ı da soydular İspanyol aktör Antonio Banderas reklam filmi için gittiği Macaristan'ın Budapeşte şehrinde havalimanında indi. Innesiyle beraber etrafını hayranları sardı. Aman efendim, Banderas Hayranım. Bey Zora'da ne güzel oynadınız. Aman efendim, El Mariachi de şöyle şöyleydiniz. şöyleydiniz. O hele ki Philadelphia'daki o rolünüz o harikaydı, harikaydı, harikaydı. Ay şöylesiniz, böylesiniz. Meg ile ilişkiniz nasıl gidiyor? Falanlar filanlar falanlar filanlar adam teşekkür etti imzaladı. Ama ona teşekkür rica ederim efendim o sizin güzelliğiniz bir, falan. Bir de pohpohlanmayız. Pohpohlanma gaza gelen Banderas iyice bir coştu. Belki, Belki o da bizim gibi şey oluyordur mahcup oluyordur birisi övdüğü zaman. Evet, Biz nasıl evet. hemen böyle kaplumbağa'ya dönüşüyoruz? Kaplumbağa değil de başka düğme tipi bir şey. Düğme tipi bir şey. E, düğme tipi bir şeye dönüşüyoruz. E, fakat işte ne zamanki taksisine bindi ve oteline doğru yol alırken. aa sen senin taksiye binen? sen misin otele takside giden parasını verecek parası yok çünkü soydular banderası soyup soğanı şey mi yapmışlar Hop. cepçilik mi yapmış cepçilik yapmışlar? yapmışlar Vallahi durumu polise bildiren ünlü oyuncu neye uğradığımı şaşırdım demiş niye uğradım niye şaşırıyorsun ne pis hayranlım varmış demiş ya öyle yani her hayran bir olacak diye bir kaide yok İlla ki e, aramızda böyle şeyler de olacaktır. Ben de bir Banderas hayranıyım. Yani hayranını güzel seçeceksin, güzel kesime hitap edeceksin. Mesela Robert deniyor o. Hmm. Hep şey anlatılır yani bunu hayranları çevirsin, sarınca. Iki para veriyorlar. Sonra, evet cebirlerinden para çıkıyormuş. Evet yani orasına burasına ne Ali bileyim. Halil Sezai için de oyunu Halil Sezai. Aslında. Sonra e, Ferhat. Ferhat Göçer. Yok yok Ferhat, Ferhat değil. Ferhat güzel mi? Yok değil. Ferhat Tunç mu? Yok o da değil. Başka Ferhat yok. Ee, ya Oktay olaydı derdi. Söz yazarı Ferhat. Ben ona Ferhat diyorum kısaca. O da aynı şekilde derler. Yani hayranını hakikaten güzel seçmek güzel seçmiş, lazım. Tabii. Geçmiş olsun olur böyle şeyler. Hayatta e, illaki e, her zaman güzel şeyler olacak diye bir kaide yok. Bazen ters şeyler de oluyor. Şeyler Manderas, de oluyor. Yani biz mi anlatacağız bunu? Evet. şimdi bakalım isterseniz dünyamızda başka e, neler olmuş neler, neler, neler gittin e, şöyle bir genel olarak e, bir bakacak olursak e, bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz geç geç buraları geç bir, o sırada sen geç geç yaparken ben banderas dinliyeteyim mi biraz dinleyicilere aa banderasın var mı öyle şeyleri aman değmeyin keyfimizden yok Herkes cebine üç 5 kuruş indirmiştir bu şarkı dinlerken. Evet. iyi bulduk zaten Antonio'yu. <gülüyor> Bugünkü SSK prim ödemeleri de çıkmış oldu. Evet isterseniz dünyada e, gerçekten ülkemizi örnek alıyorlar. Biz bugüne kadar ne dedik mesela bir penaltı çekişmesi oluyordu bir yerde değil mi? muhalefet falan filan evet, böyle doğru. politikacılar gelirler. Ters köşe yaptık, mers köşe yaptık. Muhalefet. bir penaltı çeker. Bir penaltı atışları olur. Ya da ne bileyim bir futbol maçı yaparlar kendi aralarında öyle hani çalım yerler falanlar filanlar. Aynısı, aynısı. Ben şimdi siyaseti atılsam. Evet. Coştum, gittim diyelim bir şekilde. Bir rüzgar yakaladım. Ne tip bir rüzgar yakaladınız ya Halk gibi. Halk desteği falan, sempatik adam dediler, şey dediler falan filan. Sana dediler sempatik. <gülüyor> Namazlar, belki derler yani. Veya şeyler, sevimsiz bir adam olsun. Bize de böyle lazım. Coştum gittim. Ondan sonra bir gün böyle bir spor tesisi açıyorum. Ege kayacan, futbol şeyleri falan böyle. Dönüm dönüm arazi, kaleler, toplar. Kaleler dediniz? Şeşe şeke. vuruşları, bayraklar falan filan. Açılışında bana penaltı attırsalar. Hı hı. Ben tabii benim biraz ayağım ayarsız olduğundan. Bunu altı atsam, hı hı. biter mi kariyerim? Kariyerin. Başbakan gene topu auta gönderdi. Bu da mı yani bu, bu da, da mı, mı gol değil? <gülüyor> gene gol değil falan. Biterim herhalde. Yani herkes ya, biter bütün politik açıdan. Bitmezsin de oylarında mesela atıyorum sen yüzde kaçla geldin? <gülüyor> %88. <gülüyor> %88. Yani öyle bir rüzgar yakaladın. Öyle yani. bir rüzgar. Bayağı iyi bir rüzgar yakalamışsın. Oyunu alamadım. %12 de şey yani yanlış şeyler. Başka bir partiye de gitmemiş. Diğer parti öyle bir gelmişim ki ben. Niye bu adama? Oy de, ya tamam ya biz de destek oluruz arkadaşlar sonuçta. ...sempatik demişler. %88'den oyunda %1-2'lik bir oynama olur Regi. O yani, kadar mı? %1-2. Az değil ama ya. Yani. Ama kaç penaltı çektin mesela? 5 penaltı çektin. <gülüyor> bir daha getirin topu baş bakalım mı? <gülüyor> bir daha getirdim mesela. 5'te 2 attın. Şimdi ne Erdoğan oldu? mesela... Hı -hı. ...eski futbolcu olduğundan... Hı -hı. ...hiç sıkıntısı olmaz onun. Tabii futbol. Sen de kendine bir branş seçeceksin. Senin mesela başarılı... ...dart oyna bir Abi, şey. Başka politikacı... ...beni at bir kenara da Oğlum başka politikacılar da şey spor. ne derler zor durumda acaba gol olacak hani espiri hazır Hayır. yani golü attık falan filan Şöyle bak atamadığı anda biteceğini düşünüyor mu şey kaleci tamam. rahat mesela kaleci, kaleci rahat. en alakasız köşeye atlayacak o biliyor İşini protokol biliyor protokol geri Aha. ama golü atan yani şey şutu çeken çok zor durumda ya siyasetçi ise. Yani illa şu işte diyorum. falan. Sporu seçeceksin. Sen de mesela o futbol şeyinin hektar Kendime hektar On değil de mesela Mesela voleybol seçse seçse voleybolda da ben servisi mesela alttan atıyor. Alttan atıyorsun. Ha öyle. Mesela smaç servis falan servisi. atabilsem çok güzel olurdu da. Yok böyle alttan pık diye vuruyorum. Basketbol desek o da olmaz. Basketbol en riskli. yüzme? Yüzmede de şey yaparsın. Takım elbiseyle mi atacağım Takım elbise yok. Yani mayoyla atlarsın. Evet İleride açıklarda açıklardda çıkarırsın <gülüyor> Sallarsın <Saldır. gülüyor> böyle ee, işte şey de işte ekonomimizde böylesine bayrak, sallıyor. bayrak sallıyoruz bayrak ee, salıyoruz şey derin sularda bir spor seç. mesela ok olsa ok olsa o kadar attın 12'den vurdun şey diyeceksin hedeflerimizi bir kez daha tutturduğumuzu gösteriyoruz diye manşet manşetler ya da işte güreşçi var mesela işte hani millete ha, güreş olabilir. olabilir güreş çünkü şeye müsait bir spor ederler. Orada birisiyle görüşüyorum diyelim. Evet. Onun hemen bir numara yaparak beni başarılı gösterme ya şansı var. Sana şey var. yapacağız. Kulaklarını kıracağız senin. Kırmak mı artık ne olur? O güreşçiler güreşçi kulağı diye bir şey var ya. Evet. Şimdi Kıkı güreşçi kulağı. Şey Artık onu estetikle falan da yaptırabiliriz. Tamam. Benim, Oraya güzel silikon dolduruz kulakları. bir şey. gibi yaptım. Güreşçi kulağı gibi Hatta yaparım. biraz uçlarını ben sivriltebilirim. Elf kulağı gibi. Yani olabilir. Bunlar da hep de denenebilir şeyler. Ee, bence şu de, de başarılı bir iki güreş. Yağlı güreş, mağlı güreş bir şeyler yapacaksın. Ee, aynı şeyde İngiltere Prensesi Harry'nin başına geldi. Ee, prensi Harry. E, prensi. Prenses, prenses mi dedi? Prenses Prensesi. Ama Prensesi. yani. Şey. O yani bizim prensese ailem... de mi şut çektirdiler diye düşünüyorum ben de. Yok. Jamaikalı e, rekortman atlet Hüseyin Bolt'un adını taşıyan pistin açılışına katıldı. Dolayısıyla Hüseyin Bolt da oradaydı. Şşş <gülüyor> hadi la bir koşak yap diye öyle bir şeye girdiler. Ha. Ondan sonra start verildi. Evet. Hatalı çıkış yaptı Harry. E, tabii Hüseyin Bolt... Profesyonel Çıkış yapamadı. Çünkü hatalı çıkış yapacağını hiç çıkış yapmamayı tercih eder. Evet. Oğlum nereye gidiyorsun falan derken tabii ki prenseri oradan koşturmaya devam etti. Senin yapacağın hareketler bunlar. <gülüyor> Ondan sonra aa, gel geçtim geçtim diyerek büyük sevinçli Hüseyin botla birlikte sarıldılar. Ee, ve e, bu anın e, karelere yansıması bugün gazetelerde o coşku, o zafer, mutluluk. Çünkü bir rekortman atlet biliyorsun kaç saniyelerin altında koştu. 9 Dokuz... Kaç koştu? 949 mu koştu? 950 mi koştu? Az koştu yani. İyi koştu yani. Sonuçta iyi koştu. Onu Yatış, da geçti. yani sonuç. Alkışlar arasında zaferini ilan etti. Eee prenserinde maceraları böyleydi. Evet. E, <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah ya diyerek de oradan bir sonraki durağına <gülüyor> ilerlemiş. Çok teşekkür ediyoruz Faher Bey. Katıldığınız işte. Sevgili dinleyiciler hemen hatırlatalım size bu akşam. İf performance olda mükemmel bir gösteri var. mi olacak? Hepiniz bekliyorum gerçekten de güzel olacak. Yepyeni esprilerinle mi olacaksın? İnşaattan çıkıp geleceğim. Evet. İnşaattan çıkıp, biraz üstüm başım pis olabilir. Geç olur ama şey yapmayın. Biraz da yorgun olabilirim, şey olabilirim. Hmm. Hakikaten ama e, orada saat 10'da Saatleri sahne. söyle. Dokuzda mekanda girersiniz soğukta hiç dolanmayın. Hı. Saat 10'da da espriler şakalar başlar artık. Ver Allah ver ver Allah, ver Allah ver. Allah, gül, gül Allah, Allah diye. Gül sabaha sabah ederiz diyoruz. Ve neşmemizi bir şarkıyla arttırıyoruz. Yarın sabah görüşme dileğiyle. Hoşçakalın. <gülüyor> Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını Don't make Patrona yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu Ofis oh, aç Ofis kaç günü Ofis kaç günü And as I still walk on I think of A little runaway. away I'll Run run run run run away I'll Run run run run, run. <Gülüyor> Ofis kaç günü hafta içi her gün saat 10'da Radyo Ötüde. Modern sabahlar sona erdi.